Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karagil. <gülüyor> sostu. Senin okulusunar. Bir dolap kitaptan herkese merhaba. Günaydın. Bugün fark ettik ki 85. bölüm oluyormuş bu. Evet, 100, böl 100 bölümü az kaldı. Az kaldı evet, güzel. Eee benim... 85. Ah. bölümümüzü hangi kitapla şenlendiriyorsun? <gülüyor> şey, 85. bölümümüzün e, ilk yarısını o halde biraz daha yöntüye <gülüyor> girip Fa Usta'nın Kemanları Fatih Erdoğan tarafından yazıldı. Mavi Bulut yayınlarından e, yayınlandı. E, kitabın önemli bir özelliği var. E, her şeyden önce onu söyleyeyim. Fa Usta'nın Kemanları aslında önce bir tiyatro oyunu olarak yazılmış hı hı. Fatih Arda'nın önce bir tiyatro oyunu olarak yazmış bunu, sonradan e, bir romana da dönüşmüş. Bu kitapta e, yani bu işte elimdeki kitapta da hem roman hem tiyatro oyunu bir arada bulunuyor. Hı hı. Bu tabi çok önemli bir şey çünkü e, hani tiyatro oyunu okuma alışkanlığımız genelde pek yoktur evet. yani anlaşılır nedenlerle tabi yani hani çok çünkü Roman gibi okunabilen bir şey değil tiyatro oyunu aslında ama <gülüyor> tabii okuma yani başka bir kapıda açmıyor değil aslında tiyatro kita tiyatro oyunlarını okumak. Fakat işte onu o lezzeti yakalamak ona biraz aşina olmak vesaire gerekiyor. Hani birazcık böyle ilgili olmak herhalde içinde olmak bir şeyleri deneyim denemiş olmak mı gerekiyor bilmiyorum. Ee, o yüzden bu kitap önemli yani hem bir roman olarak aynı e, öyküyü görüyoruz tabii aynı derken. Tıp atıp birbirinin aynısı olamıyordur hı hı. teknik nedenlerle ya da başka nedenlerle. Ama e, hem bir roman olarak e, aynı öykü var elimizde hem bir tiyatro oyunu olarak. E, bu, bu açıdan kitap çok önemli bence. Bir e, şeyler de çok fazla mesela geçenlerde de okumuştum bir e, mesela işte liselerde ve ortaokuldarda vesaire işte e, oynatılacak tiyatro metni bulmakta zorluk. Çek, ...çekildiğine dair... Hı hı. E, ...geçenlerde bir yerde bir yazı okumuştum... ...nerede okuduğumu hatırlamıyorum... E ...işte yani hani böyle çalışmalar sayesinde... E, ...bu açıkta kapatılır evet. diye düşünüyorum... E, ...şimdi Fa Usta'nın kemanları... ...adı çok güzel zaten... ...Fa Usta'nın kemanları... ...Fa Usta... Kemanları. E, Fa Usta e, ...bir... ...keman yapımcısı... ...ustalığı bu... ...çok güzel kemanlar yapıyor ve... E, Nerede işte? ha Solfasol ülkesinde <gülüyor> e, oranın <gülüyor> e, işte nasıl denir en iyi keman ustası e, Fa Usta. E, dolayısıyla çok önemli bir kişi. Nedeni de şu e, Solfasol ülkesinin komşusu Remido diye bir başka ülke var. E, Remido ile Solfasol ülkeleri arasında zamanında çok kanlı savaşlar olmuş vesaire. Ama o kanlı savaşlar bitmiş fakat e, ülkeler keman üzerinden Artık birbirleriyle bir biçimde nasıl diyeyim kozlarını paylaşıyorlar. Aslında hani e, kanlı bir savaş değil ama bir çatışma Hı. alanı olarak. Yarış gibi bir şey mi var? Yani arasında? evet bir hırs var. her Kim daha iyi keman çalacak? İşte hangi ülkenin keman ustası daha iyi? İşte keman virtüözü daha güçlü vesaire. Yani bunlar üzerinden e, sürdürülen bir çatışma var. Ve kral olmak için. Yani veliahtın daha doğrusu yerine getirmesi gereken görevler var. O da mesela çok iyi keman çalabilmek. Ee, o yüzden Fa Usta ülke için çok önemli. Çünkü kraliyet kemanını da o yapmış. Yani Hı -hı. o çok iyi bir keman. Ve kraliyet kemanına sahip olmak çok önemli. Ve çok iyi çalmak <gülüyor> da hani onu önemli. Dolayısıyla veliahtımız da e, Prens Refa sürekli keman çalmayı öğrenmeye çalışıyor. Yıllardır keman çalmayı öğrenmeye çalışıyor. Yani hani daha <gülüyor> öğrenme aşamasına geçememiş. O böyle al, alıp eline kemanı, e, yayı şöyle bir sürttüğü zaman hani bir tüylerimiz diken diken <gülüyor> oluyor yani. <gülüyor> Vardır böyle kapı ya da tahtaya tebeşirle yazarken <gülüyor> böyle bir <gülüyor> onun gibi an, metinden bana geçen his o. Bahtsız ee, bir Sorma sorma. O yüzden e, Kral Sol, Solfa'da çok... Tedirgin tabii yani hani veliahtın bu konuda bu kadar e, pırıltısız çıkması e, onu çok tedirgin ediyor. Bu arada işte Fa Usta'nın bir oğlu var Mifa. Bir de e, Prenses Lare var. E, işte Prens Refanın Refanın nasıl okuyacağım bunları bilemiyorum kardeşi. E, ondan sonra aslında Solfej gibi bu kitabı. Neyse <gülüyor> ben yapmayayım onu. E, i̇şte bu... E, Mifa ile Prenses Lare arkadaşlar ve e, hikaye e, Prens Refan'ın keman çalma egzersizleriyle e, başlıyor. Yani kralda kulak kabartmış e, kral Solfa hani onu dinliyor çalabilecek mi artık falan. Çünkü ülkenin en iyi keman hocasını da bulup getirmişler. En iyi keman ustası da orada en iyi keman da orada Hani artık e bir ya çal artık yani. bir şeyler çalsın gibi. evet. E, ama hani iş öyle değil ya yani <gülüyor> her şeyin en iyisine sahip olmakla olmuyor. İyi bir ürün çıkartmak her seferinde mümkün olmuyor. Hele ki nasıl diyelim bu kadar sanat... büyük bir beklenti Hah, çok yani büyük işin... bir yük. Aynen işin en önemli noktalarından bir tanesi o. Çünkü hikayenin çatışma alanlarından bir tanesi bu zaten. Prens Refa bu baskıyı üzerinde çok net hissediyor. Kral olması gerekiyor. Çünkü veliaht o. Ülkeyi yönetecek vesaire. Ve babasının bütün beklentisi. Onun çok iyi keman çalması. Mesela okuma yazma bilmesi gerekmiyor. Ama çok iyi keman çalması gerekiyor. Yani hani o derece bir... Şimdi ee, keman çalmayı öğrenmenin nesi kötü olabilir aslında diye düşünüyoruz. Ama bu şekilde... hani ...tırnak içinde faşizme varmışsa... ...o da kötü bir şey canım yapmayın. Tabii yani canım, bunun, Tabii yani normal kabul edilir bir yanı yok. Zavallı prens. Aynen öyle. Üstelik de prens refa'nın ...bütün derdi kurbağalarla. Yani <gülüyor> Nasıl yani? Onun tek istediği kurbağalar üzerine çalışmak. Yani bütün beklentisi bu hayattan aslında. En sevdiği şeyler kurbağalar. Belki de sırf o yüzden kemandan... ...öyle sesler çıkartıyor ve... ...kurbağalar üzerine çalışmak istiyor. Onun istediği şey bu. Oysa... ...prenses lare Kardeşi keman derslerindeyken kulak kabartıp böyle keman bile olmadığı halde elinde sürekli keman çaldığını hmm. hayal ediyor. Ve ee, keman çalmayı asıl isteyen ailede Prenses Lale Zihninde sürekli çalıyor ama bunu söyleyemiyor çünkü onun kemana dokunmaması gerekiyor. Hmm, bir Zaten. de bir çünkü, şey var. Tabii şimdi kraliyet kuralları bunlar yani hani böyle bir ee, şimdi daha doğrusu şu ortaya çıktı artık. ...keman çalmak bu iki ülke arasındaki yarış vesaire her neyse o ne neden neyse bir tabuya dönüşmüş durumda. Ve e, tabu doğal olarak aklın dışında bir şey yani hani bir garip bir şey Hı -hı. ya tabu hani yani Erkekler keman çalabilir kadınlar Şimdi, çalamaz falan e, burada gibi işte bir kural Tabi Tabii prenses çalamıyor. Çalması gereken kişi prens Hı -hı. dolayısıyla en azından kimse dönüp sormuyor bile yahu prensesciyim bir keman çalmak ister misin filan diye kimse durum sormuyor bile yani hani onun yapması o mesela okuma yazma da öğrenebilir önemli değil yani hani ama keman çalmayı bilmiyor canım. Ah işte yani durum bu ee, işte fa usta en iyi kebamb ...kebam o neyse keman yapımcısı. Ee, işte Mifa ile prens Lare arkadaşlar ee, ve bir şekilde Mifa aslında hani Prens Laren'in keman çalmak istediğini vesaire o dert yanıyor ona vesaire bir şeyler oluyor. Bu arada ama Faust'a oğluna e, en iyi keman nasıl yapılır onu da öğretmiyor bir yanda. Çünkü e, iki tane nedeni varmış bunun. Bir tanesi e, yalnız çalışıyor yani o hani or oraya gidip o anı hani o keman işte o ağaca dokunup onu o his hani bütün bunlar. Aha. Bir de e, Remido ülkesinin Tabi bu çok hırslı oldukları bir konu ya bu hı hı. keman konusu işte Kral Remy'nin e, onlara yani bu bilgiye sahip olan kişi üzerinden zarar verebileceğini düşünüyor. Tehdit olabileceğini düşünüyor bunun çünkü hani kaçırabilir mesela onu en iyi keman nasıl yapılır bütün sırlarını öğretmişse. Hı hı. Ve işte dolayısıyla... E, onun güvenliğini sağlamak adına da. E ona bir şey olursa e, keman yapımının sırrı ortadan yani e, Kral e, Solfa, kişiye geçirecek. Kral Solfa aynen bunu soruyor e, Metin'de. E, Fa Usta da diyor ki e, kemanı yapacak olan zaten hangi ağaca, ağacı kullanacağını biliyor olarak doğar. Hiç dert etmeyin Oo. diye tabii. Yani, hani öyle bir usta geliyorsa o zaten biliyordur. Çünkü o da öyle yani gidiyor ormana. Avatar gibi bir şey. Evet böyle ormanda hava dar <gülüyor> dolaşırken <gülüyor> keman bükücü zaten. Keman bükücü evet son keman bükücü. İşte e, dolayısıyla o bilgi de o şekilde ama Fa Usta'nın bir başka derdi daha var bu arada. Fa Usta'nın karısı ölmüş ve o yüzden Fa Usta kendini içkiye vermiş. İşte e, Mifa ile Fa Usta arasındaki çatışmada bu ve bunun üzerine de gidiyoruz. Of ne yani, kadar çok şey var içinde yani. Ve o kadar... Rahat bir metin ki okurken o kadar rahat basit bir metin ki. Yani basit derken burada hani çok önemli bir şey söylüyorum. Yani o kadar rahat bir metin ki böyle okunuyor yani. Bir de şeyler var diyaloglar üzerinden işte mesela kralla bir tane yaveri var. Ve yaver tiplemesi zaten hani çok genelde belli bir şeydir. Yani böyle bir yağcılıkla ilişkilidir vesaire. Yaver de hani öyle bitip ve ve yaverle kral arasında mesela diyaloglar var. O diyaloglar dialog, hakikaten yani komik şeyler ve e, ya yani hani nasıl işte mübalağa sanatı vardır, teşbih sanatı vardır. <gülüyor> bu da laf dolaşması sanatı <gülüyor> oluyor bana göre. Ya bence adı bu bunun yani. Laf dolaşıyor çünkü onların arasında sürekli. Mesela o diyaloglar da çok önemli. Tabii şimdi tabii bu hikaye oyunundan uyarlanmış olmasının da bu diyaloglarda ee, o izi vardır herhalde. Yani şöyle mi? tabii böyle bir diyalog Trafiğinin tiyatro oyununda çok iyi sonuç vereceğine eminim. Ama okurken de çok eğlenceli. Yani e, çok iyi bir trafik. E, o anlamda hani tiyatro oyununda özellikle hani sahnede bu çok tadı çıkartılarak hmm. oynanırsa... Hani ...bütün altı doldurulursa e, vesaire acayip komik sahneler olacaktır. Yani o çok belli, çok böyle akılda kalıcı sahneler olacaktır. Şimdi tabii ben hikayeyi anlattım uzun uzun vesaire ama tiyatro oyunu metnin... E, ...hem işte asıl hali tiyatro oyunu... ...hem arkasından tiyatro oyunu geliyor... ...ve tiyatro oyunu okumak meselesi... ...yani çok önemli bir şey... ...genelde yapmadığımız bir şey... ...ama Fatih Erdoğan da bir öneride bulunmuş zaten... ...kendisi... ...bunu işte üniversite yıllarında iken ...arkadaşlarıyla... ...hatta bir isim de vermişti... ...eğer bulabilirsem şimdi hızlıca bakıyorum ama... ...Kazım İnal'ın... ...okuma tiyatrosu fikrinden... ...yararlanabilirsiniz... Diyor işte arkadaşı. Onlar üniversitede e, metni alıp bir araya gelip hiçbir şeye ihtiyacın olmuyor ya o zaman. Hani hı hı. Sadece metni alıyorsun ve işte altını doldurarak o oyunculuğunu işte katarak sesinle, miminle vesaire o sahneyi canlandırıyorsun. O oyunu canlandırıyorsun. Bunu öneriyor mesela. Bence çok önemli. Evet. Yani hem e, bu mesela okullarda her okulda tiyatro salonu bulamayabilirsin. Her okulda tiyatro salonu bulsan bile dekora, kostüme Hani o işlere gir, külfetine girilemeyebilir, külfet kaldırılamayabilir. Hı hı. Ama hakikaten işte öğrenciler bir araya gelip e, metni açıp okuyabilirler, e, birkaç metni okuyabilirler, hı hı. tekrar tekrar okuyabilirler. Gruplar haline rolleri sürekli paylaşarak, evet. değiştirerek, dön, dönüşme sokarak yani bir sürü şey yapılabilir. Sadece okuma tiyatrosu hı hı. E, üzerinden dolayısıyla e, çok önemli olduğunu Düşünüyorum yani bu kitabın hem bir roman hem bir tiyatro oyunu olarak yayınlanmış olması bence çok önemli ve çok da kapılar açıyor, açıyor. çok evet e, önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum e, şimdi biz e, şarkımızı çalmaya başladıktan sonra arayan ilk dinleyicimize mavi buluttan çıkan Fatih Erdoğan'ın yazdığı Fa Usta'nın Kemanları adlı kitabı armağan edeceğiz. E, Şarkının, Şarkının anonsu e, yapayım ben. yaparsan. Evet. E, kemandan konuştuğumuz evet. için e, ülkemizin en önemli e, keman virtüözlerinden birinden e, bir şey çalalım istedik bugün. Cihat Aşkın Haydar Haydar. O da çok başka önemli bir evet, virtüözün yani çok, e, sazından bağlamasından farklı çıkan. Farklı bir yorumla evet. dinleyeceğiz. Telefon numaramızı da söyleyelim hemen. 0212 343 40 40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 Thank you. Fatih Erdoğan'ın yazdığı Mavi Bulut'tan çıkan Fa Usta'nın kemanları dinleyicimiz Stalin Demirci'ye gidecek. Kendisiyle yayından sonra iletişime geçeriz. E, elimde fark, bir kitabın farklı bir yorumu var. E, devamın niteliğinde yazılmış bir kitap. E, Zehra İpşiroğlu'nun yazdığı Şimdiki Çocuklar Hala Harika isimli e, kitap Can Çocuk'tan çıktı. Ee, bu kitap Aziz Nesin'in ünlü Şimdiki Çocuklar Harika adlı e, romanının e, devamı olarak e, yazılmış. Zehra İpşiroğlu e, işte Aziz Nesin 1960'lı yıllarda e, yazıyor kitabını ve 60'lı yılların iki çocuğunun yazışmalarını Konu ediyor. Zehra İpşiroğlu günümüzde çocuklar nasıl düşünüyor? Hala harikalar mı değil mi? 60'lardaki çocuklardan ne farkları vardı diye e, sormuş. Merak etmiş kendi kendine ve e, bu kitabı kaleme almış. E, aslında Can Çocuk'tan yakın zamanda e, çıktı bu kitap ama 2005 yılında. ...daha önce yayımlanmış ...Aziz Nesi'nin 90. doğum günü... Hmm. ...doğum yılı... E, ...nedeniyle e, yayınlanmış... ...bir kitap... E, ...kitaptaki çocuklar... ...Deniz ve Doğan isimli iki arkadaş... ...sınıf arkadaşı bunlar ve... E, ...Doğan... ...Doğan'ın ailesi İstanbul'dan... ...Fethiye'ye taşındığı için... ...işte... E, ...uzaklaşıyorlar birbirlerinden ama... ...kopmak istemedikleri için... E, Elektronik posta aracılığıyla haberleşmeye başlıyorlar. İşte Aziz Nesin'in kitabında mektuplaşmalar hmm. var. Daha uzun aralıklı tarihlerle yazışıyorlar. Uzun uzun mektupları var. Ee, Zehra İfşiroğlu günümüz olunca e çok teknolojiyi içine e, sokmaya ve daha hızlı bir e, yazışmaya. Yani bazen bir konu birkaç defa gidip geliyor çocuklar arasında. Yazışmalar daha hızlı ve uzun sürüyor bu şekilde. E, Elektronik postayla haberleşiyorlar. E, Aziz kitabında e, çocuklar genel olarak aynı e, sosyal sınıftan iki aileye mensup e, iki arkadaş. Zehra İpşiroğlu'nun çocukları birazcık daha e, aileler arasında farklılık var. İşte Deniz'in İstanbul'da kalan çocuğun ailesi birazcık daha aydın, daha entelektüel. İşte annesi e, araştırmacı, gazeteci işte bir gidiyor. Günlerce haber alınamıyor ondan. Hmm. Babası e, üniversitede öğretim görevlisi. E, ve Deniz'de evin tek çocuğu ve çok özgür bir fikir alışverişinin olduğu bir evde büyüyor. Doğanın durumunda birazcık daha farklı, e, daha gelenekselci bir ailesi var. E, işte babanın dediği oluyor, anne birazcık daha... E, Pasif herhalde. Pasif. İşte Doğan ortanca çocuk bir ablası var bir küçük kız kardeşi var ama ablasına karşı ailenin tavrı birazcık daha baskıcı mesela. Ama Doğan açısından bakıyoruz ve o bunu sorguluyor niye böyle oluyor diye. Yani evin içinde sürekli bir çatışma var. Daha da ilginci Doğan'ın dedesi geliyor onlara kalmaya. Doğan'ın babası evde ne kadar böyle terör dede geldiğinde bir anda... ...siniyor ve ha, dede, yani baba. Evet, <gülüyor> dede baba üzerinde bütün otoritesini kullanıyor. Yani böyle kuşak çatışması işte... Burada kuşak aktarması var ama belli ki yani, <gülüyor> yani değil mi? Yani e, baya böyle çatışma var aile içinde. E, bunları tartışıyorlar mesela. Yani e, şimdiki çocuklar harikada olduğu gibi burada da en önemli şey kitabın... E, en e, önemli noktası çocuk bakış açısıyla yetişkin dünyasına ciddi eleştirilerin yapılıyor olması. Hmm. E, zaten Aziz Nesin'in bu kitabı zamanında ilk çıktığında bayağı tepki görmüştü öğretmenleri e, hmm. ve öğretmenleri. Aşağılıyor işte dalga geçiyor. nasıl Yani aşağılamıyordur da hani ha öyle işte denmiştir. Ama yani. öyle denmiş tabii, ee, tabii ki. Tabii ki aşağılamıyor ama sonuçta e, çocuklar bir, bir sürü şey düşünürler. Akıllarından evet, bir sürü şeye geçer. Bir kısmını bir kısmı bunları söyler ve e, bir şey olmaz. Ya da işte sen çocuksun sus diye evet, susturulur. Tabii. Bir de bu bunlarla karşı karşıya gelmek insanın karşısına çıkması kendisi hakkında böyle yani mesela bir... Hani öğretmenin kendisi hakkında olumsuz düşünen bir öğrenciyle karşılaşması zor bir şey olsa evet. gerek. Hani onunla karşılaşmak sevimsiz gelmiş olabilir tabii insanlara evet. yani. İşte, kitap bu kitapta Deniz İstanbul'daki çocuk da okul değiştiriyor Doğan İstanbul'dan ayrıldıktan sonra yeni bir okul. İşte yeni bir ortama uyum sağlamaya çalışıyor. Orada hayatta kalmaya çalışıyor bir yandan. Yani kendini var etmeye çalışıyor. Ee, i̇şte öğretmenlerle ilgili hani öğretmenlere çocuklar hep isimler takarlar ya dışarıdan kişileştirirsin. Hmm. Ee, bir sürü şey yaşıyor. İşte okul müdürü, öğretmenlerle çocukların ilişkileri, kendi ilişkisi falan hep Doğan'a dert yanıyor bir sürü şeyden. Ee, Doğan'da da tam tersi. O da Fethiye'de bir... Ee, okula gitmiş Orada da işte A çocukları var hmm. Köyden gelen bir iki çocuk var İşte şehirden oraya yerleşmiş olan Doğan var Farklı farklı çocuklar Ve onlar aralarında uyum problemleri yaşıyorlar Orada da çok güzel idealist bir öğretmen var hmm. İşte bir yandan orada okula e, Okul kütüphanesi kurmaya çalışılıyor Öyle bir girişim var ah, O vardı. idealist öğretmenler olmasa bitmişiz de Evet ee, neyse ki o girişim burada çok güzel sonuçlanıyor. Bir yandan e, Deniz'le Doğan arasında böyle ara ara e, çatışmalar, mı çatışmalar oluyor. İşte birbirlerini anlayamıyorlar falan ama tartışıp uzlaşabiliyorlar. E, yani şey e-mail olarak tasarlandığı için bunlar böyle kısa kısa metinler. Sürekli böyle o elektronik ortamda gidip geliyorsun. Peki bir şeyi bırakırken. merak ettim. Şimdi ben kitaba hiç bakmadım. İçini de görmedim. <gülüyor> ee, o yüzden bilmiyorum. Ee, mesela şimdi işte çocuklar, gençler vesaire hatta biz de yazışırken artık. Yani bir sosyal medyanın kendine has bir ifade biçimi, kendine has bir yazılı dili var. Mesela artık hiç kimse merhaba yazmıyor e, sosyal medyada. MRB yazıyoruz Hı -hı. o merhaba demek oluyor kendine ait bir dil o yani bunun karşılığı var mı kitapta yoksa hani çok böyle net düzgün Türkçe vesaire hani öyle bir ee, ilk elektronik postanın dibine bir not düşürmüş mektuplarda kim yazım yanlışlar olduğu gibi bırakılmıştır diye ama e, seni kastettiğin şey yok burada yani hmm. zaten kitapta benim kafam karıştıran tek nokta bu oldu ee, 1990'lı yıllarda geçiyor bu yazışmalar. Ha. 2005 yılında ilk basılmış ama 95-96 yıllarında yazışıyor çocuklar ve internet o sıralarda Türkiye'de henüz çok yeniydi. E, yeniydi ama yani vardı. Yani, ama o şu an konuştuğumuz o internet o dil dili yok yani. henüz yoktu. Evet. O yüzden çocuklar burada gayet düzgün hatta bazen hani bir çocuğun. Kullanmayacak kelimeler daha yetişkin hmm. lafları araya giriyormuş gibi geldi ben öyle hissettim ya da. Bir de işte cep telefonu meselesi de var işte Doğan'ın ablasına tabii tabii zamanlar... cep telefonu alınması falan. Ama cep telefonunda daha aynı hani 1-2 yıllık olduğu yıllar... Ee, yani yıllarda... tabii 94'te vardı yani cep telefonu. Ama işte henüz çocukların eline geçmemişti daha. Yani çok nadir her insanda olmazdı cep telefonu. Tabii. O yüzden burada... Yani ee, o kadar gerçek olmak zorunda da işte değil yani. İşte yani o o kısmına çok takılmıyorum. Kitabın içinde Aziznesinden de bahsediliyor. İşte Deniz'in annesiyle babası aslında Aziznesinin kitabındaki Ahmetle Zeynepmiş. Hmm. İşte onlar büyümüşler. Ha. Sonradan <gülüyor> evlenmişler. İsimleri de Ahmet ve Zeynep değilmiş. onların ismini değiştirerek ha. yazmış. İşte çocuklar işte Aziz amca diye bahsediyorlar. İşte onun nesim akvi Çocuk, çocukların Hı -hı. olduğu Bak bakma, vakfa ha. gitmişler falan ondan da bahsediyorlar. Yani bu önceki kitabı, bu kitabın içine gerçek bir kitap olarak katmışlar. E, Güzel bir ayrıntı olmuş, ya. böylece bağlanmış oluyor iki kitap birbirine. Bir de, bir de. Aziznesini hatırlatmak ya da ne bileyim onlara insanlara fark ettirmek, tekrar göstermek de çok önemli evet. açıkçası yani unutmamak gereken. Bir yazar. Evet. Ee, Zehra İpşiroğlu'nun e, Şimdiki Çocuklar Hala Harika adlı kitabı Can Çocuk'tan e, çıktı. E, okuması keyifli bir kitap. Süremizin de ne yazık ki sonuna geldik. Burada noktalayalım istersen. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir Kitap Bir Dolap Kitap yaş için çocuk kitabı. Hazal Ermesuran'dan Banuank Soy ve Yıldıray Karake. Kitap dostu sizin okulu sundu.